Adak ve zekatta genelde söz konusu oluyor ve hocalarımız anlatıyorlar. Usul ve furu diye bir terimden bahsediyoruz. Zaman zaman anlaşılmayabiliyor. Usul ve furu nedir? Şimdi eğer olayı dar kapsamda düşünürseniz usul ve furu olarak e, bu çok dar olur. Usul ve furu birkaç manası var. Mesela usul demek asıl kelimesinin çoğulu. O da kök demek. Temel demek. Hı hı. Kök ve temel demek. Furu da fer kelimesinin cemidir, çoğuludur. O da dal budak demek. Dal ve budak demektir. Hı hı. Bu bağlamda İslami ilimlerin, İslami ilimler inanç esaslarını ele alan, ele alan, e, itikat konularını ele alan ilim dalına mesela biz usul diyoruz, akide diyoruz mesailül usul diyoruz. Usul meseleleri diyoruz. Eğer fer'i yani dal ve budak gibi muamelatla ilgili olan kısımlarına da furu diyoruz. Ne diyoruz? Furu diyoruz. Şimdi bunu biraz açalım. Eğer bir şey, eğer bir şey sadece ve sadece kalbe taalluk ediyorsa onun amel yönü yani bedenen yapım yönü yoksa bunlar usul meselesidir. İtikat meselesidir. Deriz. Ne gibi mesela? Şimdi Allah'a iman neye taalluk eder? Sadece kalbimize taalluk eder. Kalple tasdik ederiz Allah'ın varlığını, birliğini, dilimizle de ikrar ederiz. Bedenle yapılması gereken bir şey var mı? Yok. Yok. Mesela ahirete iman diyoruz. İster cennet cehennem olsun, ister orada hesap verme olsun. İster havz Kevser olsun, isterse sırattan geçme olsun. Ahiretle ilgili bütün işlerin taalluk ettiği, alakalı olduğu yer neresidir? Müminin kalbidir. Kalp, evet. Kalbidir. Bedenle ilgili bir şey var mıdır? Yok. O zaman demek ki, bu kalple ilgili olup da bedenle alakası olmayan konulara ne diyoruz biz? Usul meseleleridir. Yani inançla ilgili olan akide ve kelam ilmini ilgilendirir diyoruz. Furu ise, Furu ise sadece ve sadece bedenle ilgili olan hususlardır. Nedir mesela? Alışveriş yapmamız. Alışveriş yapmamızın kalple alakası var mı? Yok. Biz alışverişe çıktığımız vakitte, efendim e, niyet ettim alışveriş yapmaya deyip evimizden çıkıyor muyuz? Hayır. Nikah kıymaya gittiğimiz vakitte niyet ettim nikah kıymaya diyor muyuz? Hayır. İşte veya birine para verdiğimizde, hibe verdiğimizde efendim bunun gibi, e, dünyevi, ve bedenle yapmış olduğumuz tasarruflarımız da nedir? Furu'dur. Yani inançla alakası kalbe tağlık itibariyle yok. Ama amel itibariyle nedir? Amel itibariyle bedenle yaparız. O halde bunlar nelerdir? Furu. Furu. Furu dinin ameli bölümüdür. Furu bölümüdür. Bazı meselelerde vardır ki, inanç itibariyle kalbe tağlık ettiği gibi, beden itibariyle fiilen yapılması gerekir. Bu mesele nedir? Mesele namaz. Şimdi namaz farz mıdır değil midir? Farzdır. Farzdır. O halde farziyetine in inanmak kalbe taalluk eder. Ama yapımı neye taalluk eder? Bedenle yapar. Orada furu. Yapımı furu olur. Mesela oruç tutmak. Oruç tutmanın farzına inanmak nedir? Kalbe taalluk eder. Kalpen oruç tutmanın farz olduğuna inanırsınız... Ondan sonra bedeninizle de orucu tutarsınız. Bedenle tutulan kısmı furudur. Bunu ibadetlerde böyle götürebildiğiniz gibi haramlara gelelim şimdi. İçki içmek nedir? Haramdır. İçki içmek haramdır. İçkinin haramlığına inanacaksınız, bu kalbe taalluk eder. Ama içmeyeceksiniz, bu da neye? Bedene taalluk eder. Nefsinizi bu gibi şeyleri önünüze konmasına rağmen diyeceksiniz ki Allah haram kılmıştır. Ben bunu asla asla içmem diyeceksiniz. Adam öldürmek nedir? Haramlığı ve günahtır. Evet. O zaman kalben adam öldürmenin haramlığına inanacaksınız. Bedenen de, elinizle de veya ayağınızla da veya parmağınızla da adam öldürme ne yapmayacaksınız? Teşebbüs etmeyeceksiniz. Tesettür. Farz mıdır değil midir? Farzdır. Farzdır. O zaman Allah'ın Allah'ın erkek ve kadın için avret yerlerini örten bir giysiyi emrettiğine, farz kıldığına inanacaksın. Bu inanç itibariyle nedir? Farzdır. Ama amel itibariyle nedir? Furuğudur. Niye furuğudur? Çünkü mesela ben setre avret için, avret yerlerimi örtmek için elbise giyiyorum. Siz giyiniyorsunuz. Bu erkeğe has, kadına has elbisesi nedir? Yüzü, elleri ve ayaklarının dışındaki bütün bedenini yabancı erkeklere, yani kendisiyle evlenmesi caiz olan erkeklerin önünde kapatması gerekir. Hanımefendinin, erkeğin, Avret yerlerini kapatmasının farz olduğuna inanması usul ama bunu tatbik etmesi nedir? Furu'dur. Peki bunun ne manası var? Yani şu. Bir insan usule taalluk eden konuları farziyetini ve inanç itibariyle onun farz olduğunu inkar etmediği müddetçe, inkar etme. Ona inandığı müddetçe mümindir. İnkar etmediği müddetçe mümindir. Ama yapmadığı müddetçe üçüncü kısım. Yapmadığı müddetçe ile mümin, davranışlarıyla nedir? Günahkardır. Başörtüsüne inanıyor bir kızımız. Ama başörtüsünü ne yapmıyor? Örtmüyor. İnancından dolayı, kalbe taluk ediyor. Kalbindeki inancından dolayı mümin, amelinden dolayı da nedir? Günahkardır. Bir mümin, namazın farz olduğuna inanıyor. Beş vakit namazın farz olduğuna inanıyor. İnancından dolayı mümin ama yapmıyor, namaz kılmıyor ise, o zaman nedir bu? Nedir bu? amel itibariyle de günahkardır. Demek ki usul ve furu meseleleri çok iyi kavramak lazım. Aksi takdirde ya bu furuymuş, bunu yapmasak da olur demek, insanı yanlış yere ne yapar? Götürür. Niye? Çünkü İslam'ın bütün esasları nedir? Allah'ın emri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emridir. Allah ve Rasul emrettiği bir işe furu olarak bakılamaz. İnanç olarak inanırsınız, ama ameldeki eksiklikleriniz, imanınızdan dolayı sizi günahkar etse de, Dinden çıkartmaz manasında. Gelelim bu soruya. Şimdi tartışma yapılırken Türkiye'de sözünüz ne kadar doğru olursa olsun o sözün yanlışta kullanılmasına ihtimal varsa onu söylememek gerekir. Çünkü Hz. Ömer radıyallahu anh efendimiz bu konuda sahabenin çok dikkatini çeker ve şöyle der. Kelimetü hakkın uride bihel batıl. Söz doğru ama bu söz Batılı, yanlışı, dinen yasak olan bir davranışı terviç etmek ve piyasada meşru hale getirmek için kullanılmıştır. Böyle sözlerden kaçının der. Şimdi siz tesettüre mesele alalım son dönemin gündemin tartışmasını. Hı hı. Furu adlandır derseniz sözünüz doğru mudur? Doğrudur. Yani amel itibariyle amel itibariyle e, furu kısmına taluk eder. İnanç itibariyle kalbe taluk ettiği için usul konusuna girer. Siz sözünüz başörtüsü Furuat'tandır dediğinizde bu doğru sözünüz nerede kullanılır? Bir yanlışın terviç edilmesinde, bir yanlışın işlenmesinde kullanılır ki nitekim şöyle algılandı. Başörtüsünü örtseniz de olur, örtmeseniz de olur. Ve Bu şekilde hanımlarımızın, kızlarımızın başlarının açılması terviç edildi ve piyasada açıklık meşruymuş gibi algılanmasına sebep oldu Onun için söz doğru olsa bile doğruyu Eğer batılda kullanılacaksa yanlışın tervicinde ve revaç bulmasında çok rahat bir şekilde işlemmesinde kullanılacaksa doğruyu sözü ne yapmayacaksınız söylemeyeceksiniz nedir yani söylemeyeceksiniz de kendinizde mi sakline Hayır söylemeyeceksiniz derken o sözü çok dikkatli bir şekilde kullanacaksın diyeceksiniz ki Evet, başörtüsü inanç itibariyle usul itibariyle kalbe taalluk ettiği için inanç meselesidir, farzdır. Ama inkar etmediği müddetçe kişi e, dinden çıkmaz. Yapmazsa bunun günahı nedir? Kendisine aittir. Nitekim biz başkanlık olarak bu şekilde cevaplıyoruz ki sözlerimiz bir yanlışın tervicinde, bir yanlışın efendim e, meydana meydana gelmesinde kullanılmasın. Şimdi usul bu yönüyle böyledir. Bir de usul Usul dediğimiz vakitte insanı meydana getiren veya insandan meydana gelen kişileri kastediyoruz. İnsanı meydana getiren kimlerdir? Kökleri annemiz babamızdır. Dedemiz ninemizdir. Dolayısıyla bizim asıllarımız yani bizim köklerimiz kime dayanıyor? Anne babamıza dedemize ninemize dayanıyor. Peki furumuz kim? Bizim dalımız budamız yani bizden türeyenler kim? Bizim evlatlarımız kızlarımız işte oğullarımız kızlarımızın veyahut da erkek evlatlarımızın çocuklarıdır. Kızlarımız erkek. Hı hı. O halde köklerimize veremeyiz. Niçin? Çünkü biz eğer onlar muhtaçsa onlara bakmakla emrolunduk. Onlara bakmakla emrolunduk. E her cuma günü mesela erkekler e, cuma hutbesinin sonunda dinlerler. E, hanımlarımız da katılanlar da dinlerler. İnna Allah'a bil adil diyoruz. Allah adaleti emrediyor. Allah adaleti emrediyor. Vel ihsan Yaptığımız işlerde iki şeye dikkat etmemizi. İhsanın Türkçe karşılığı yok tam olarak. Hmm. O, yaklaşık, o, için olarak. yaklaşık olarak da yok. İhsanın hmm. tam karşılığı bir şeyi kaliteli yapmak, b güzel yapmaktır. İkisini birden vermezseniz İhsan olmaz. Yani işte her işi yaptığınız her işi güzel yapın derseniz e, güzel gösterimi güzel olur da kalitesiz olur. O zaman İhsan olmaz. Onun dış görünüşü güzeldir. Tamam. Evet. Demek ki yapılan iş a, hem kaliteli olacak hem de görünüm itibariyle ne yapacak? Güzel olacaktır. Allah ihsanı emrediyor. Ve ita fil kurbe Ne emrediyormuş bir de? Yakın olan akrabalarımıza madden destek vermeye emrediyor. Madden destek vermeye emrediyor. Bu ayet genelde eksik tercüme ediyor Çünkü ita Türkçemizde kullanırız. Mesela biz kaymakamlar için ne deriz? İta amiri deriz. İta amiri. Ne demek hmm. İta amiri? Verme amiri. Bir memura bir şey verilecekse kaymakam imzalar, verin diye attığı imzanın manası verin demektir. Ve ondan sonra o memura o ödeme yapılır. Onun için kaymakamlara deriz ki itame amirleridir. Yani verme amirleridir. <gülüyor> ve ita izil kurba yakın akrabalara vermek. Peki bizim en yakınlarımız kimdir? Anamız, babamız ve çocuklarımızdır. Ondan sonra kardeşlerimizdir, ondan sonra halamız, dayımız, teyzemizdir. Demek ki Allah bize bizim birinci derecede akrabalarımız eğer muhtaç iseler onlara madden destek vermeye emrediyor. Yoksa akraba ziyaretleri vesaire onlara başka ayetlerde emrediliyor. Bunun karşında üç şey emrediyor, üç şeyi yasaklıyor ki toplumsal düzeni kuruyor. anil عَنِ الْفَحْشَاءِ munkar. Fahşa dilin veyahut bedenin, cinsel organların yapmış olduğu her türlü çirkin işlerdir. İster dilin, isterse cinsel organların yapmış olduğu her türlü çirkinliği ne yapıyor? Yasak ediyor. Toplumda bunların yapılmasına müsaade etmiyor. Vel münker, dinin diğer yasaklamış olduğu, haram kılmış olduğu hususlarda yasaklıyor. Eşkidir, kumardır vesaire vesaire. Daha vel bagi, bagi başkaların hak ve hukukuna tecavüzdür başkaların hak ve hucuk hukukuna nedir Tecavüzdür. bu başkaların en başında da kamu hakları gelir Onun için de bakın İslam hukukunda devletine baş kaldırmış devletin emirlerini dinlemeyen ve ona savaş ilan etmiş insanlara ne denir ba denir dahi bari mastar kök bari de başkaların hukukuna saldırmak başkaların hukukuna saldıran kişi demek o başkaların başında ne geliyor Toplumu temsil eden, toplumun organize, halini, organize olmuş halini alan devlet geliyor. Onun için de devletin hukukuna tecavüzü, saldırıyı yasaklıyor. Ondan sonra kim geliyor? Ondan sonra insanlar geliyor. İnsanların hukukuna, ister manevi haklarına, tamam mı? isterseniz de maddi haklarına tecavüzü Allah Celle ve yasaklıyor. Ondan sonra kim geliyor? Ondan sonra hayvanat geliyor. Bakın Kur'an'daki genişliği görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra hayvanlar, hayvanların hukukuna tecavüz etmekten sizi yasaklıyor. Siz bunu tercüme verebilir misiniz? Veremiyorsunuz onun içinde. Hmm. Ha, Hayvanlar, e benim hayvanım değil mi affedersin sırnak içinde söyleyeyim. Evet senin hayvanın ama Allah onu sana emanet olarak vermiştir. Onun yiyemesine, içmesine, onun barınacağı ahırına vesairesine, onun temizliğine, onun yük, vereceğiniz yüküne itina etmek zorunda. Aksiz takla bağıy. Yani onun hak ve hukukunu çiğnemiş olursunuz ki kıyamet günü Allah sizden sorar. Peki ondan sonra ne geliyor? İşte kainat geliyor. Ondan sonra da kainat ve kainatın içinde her türlü cemaat geliyor. O nedenle bizim kainata karşı sorumlu o kadar çok ki hani peygamber aleyhisselatü vesselam ne diyor? Kıyametin kopacağını görüyorsun. Elinde de dal var dik diyor. Niye? Çünkü senin vazifen nedir? Senin vazifen üzerindeki hak ve hukuku eda etmektir. Sen hakkını yapacaksın. Allah Celle Allah Hazretleri de tabiata koymuş olduğu kanunu icra edecektir. Oraya dahlin Yok, Evet. O nedenle musul dediğimiz insanlar demek ki bizim asıllarımız köklerimiz, ana babamız, dede ve ninemiz hayattaysa bunlara biz adaklarımızdan, adak olarak kesmiş olduğumuz hayvanlardan veremeyiz. Yemin yapmışız, yemin keffareti veremeyiz. Oruçu keffaretimiz var, veremeyiz. Vesaire. Bir de furuğumuz. Furumuz kimdi? Bizden türeyen insanlar, erkek veya da kız çocuklarımız ve onların çocukları, torunlarımız. Bunlara da ne yapamayız? Adaktan veremeyiz, yemin kefaretinden veremeyiz, efendim işte katil kefareti vesaire gibi böyle, dinin ceza olan hiçbir şeyi ne yapamayız, veremeyiz, bunlara veremeyiz. Verirsek o zaman verdiğimiz kadar ne yaparız? Fakirlere tekrar çıkartırız bedel olarak. Evet.